Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Ramazan ilgi inşallah genel bir konu. Önce Ramazan ayı nedir? Ramazan ayı. Hadis-i Şerif Ebu Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Buharit ve Müslim'de. İzâ cael Ramallân Ramazan ayı geldiği zaman futihat ebv'ul cennet. Cennetin kapıları açılıyor. Burada futtiat şiddeli tefli babından. Yani çok anlamına geliyor. Ve ulukat eb'ulnar ve cennetin kapıları da kapanıyor. ve şiatın şeytanlar da zincire vuruluyor tabii ni anlama geleceğim bu Cennetin kapıları açılıyor. Cehennem kapıları kapanıyor. Şeytanlar da dince vuruluyor, bağlanıyorlar. Yani cennet yolları insanlara kolaylaştırılıyor Ramazan'da mı Maddi aleminde bile, madde aleminde bile her bir bir şeyi hareketsiz kalırsa bozulur. Su mesela, durgun su, bozuluyor. Akan su, bozulmaz. Havada esmese, havada kokrağı bozulur. Bir ekmek, et, yemek bile, sebze bile, dur yerde bozulur. Bir hareketlik lazım hareket. Ruh da bunun gibi, ruh da bunun gibi, İman da bunun gibi işte böyle. Eğer insanlarda ruhsal bir heyecan, dalga olmazsa ruhla da gönül sünüyor İşte Ramazan ayı, Kadir geceleri, cuma gün geceleri ve bazı geceler nedir bunlar? Bir manevi fırtına esiyor. Bir hareketlilik canlı geliyor insanlara böyle. İnsanlar bir heyecan geliyor insanlara. Ne diyor insan değil mi? Ha, bu akşam bak Cuma gecesi iç içme mesela. Bu akşam işte kadını gelesi diyor. Bu işi yapamam böyle diyor. İnsanlar bir canlılık veriyor. Bunların en başta hangisi geliyor? Ramazan ayı geliyor. Çünkü Ayet-i Kerim de geliyor. Sonra Kuran gelecek inşallah. Kuran-ı Kerim Ramazan ayında indiriyor. Kuran-ı Kerim. de kapıları gullikat kilit anlamına geliyor. Yani kilit şimdi bir kapı kapandı mı her açabilir mi böylece? Ama kilitlendi mi ancak anahtar sahibi açabilir mi? kapıları Ramazan'da kilitleniyor. Oraya giden yollar da durduruluyor. Hani gerçekten de böyle olmadılar Az iman olan kişiye Ramazan gelince kendini freniyor mu Bazı içkili gazinolar bile Ramazan gelince kapıya tat yapınlar Ramazan'da böyle. Bir de şeytanlar bağlanıyor. Tabii nasıl bağlanıyor bunlar acaba zincire mi bağlanıyor, demire mi ipen bağlanıyor bunlar? Nuh Alesiram adetleri gemisine hayvanı alacak. Tabii gemi suyla çıkacak gemi. Her hayvandan bir çift alması emr olmak Şimdi sıra geldi kocaman aslanlar, filler, kaplanlar, ayılar. Nuh Alesiram şey baktı aslanlara baktı, e, kaplanlar ayılar, canavarlar, şunlar, bunlar. E bunlara bir nasıl başarırım acaba? Hayvan bunlar. vahşi hayvan bunlar. Bunlar gemine kapışırsa gemi batırır bunlar. Söyleyeyim ben ne ne yediririm ben bunlara? Bükür abim, ya Nuh, sen gören karış beni şey bir şey mevlam. Hepsi tabi, su başlığı çıkmaya yerden gökten, yükseldi. Ne oldu bak Allah tabi onlara bir hastalık verdi. Grip, hummah deniyor buna. İştaları kesildi. Güçleri gitti. Halsiz kaldılar. Hem az yediler hem de gayet sakin kaldılar bundan bu şekilde. Böylece. İşte burada şeytanın bağlanması anlamı da şeytan da burada engelleneği, şeytan da gücü burada alınıyor muhtemelenmiş Ramadhan'da böylece. Alınıyor. Şeytanın etkisi kalmıyor sanırım kalmıyor böyle. Demek ki Ramazan ayı muhareb bir fuar. Ramazan ibaresi. Yani bundan yaralanmayan kişi tabii son Allah korusun. Hadiste geldiği gibi helal olsun gitsin böyle bir Ramazan ibaresi. Şu gerekirse, mesela bir çifti sahibi, şehir dışında çiftliği var. Hemen her mutlaka bir köpek olur hadi yani gene orada kurt köpeği olurlar. İri yabuz köpek olurlar ayrıca. Şey. Eğer bu çiftliğin sahibi özel bir gün misafirlere davet etmişse o gün ne yapar? Köpeğini bağlamaz kendisi ayrıca. Şey. Bağlamaz kendisi. İşte Allah Teala bilir davetir Ramazanda. Ela Kulların geliniyor yani bak. Cennet açtım kapılarını buyurun girin adamları. Latif bizleri. Ya ama ya Rabbi şey, şeytanlar, köpekler var. Bizi önlüyorlar bunları. Onları böyle bağlıyorum. Bağlıyorum bunları böyle. Ramazan nasıl başlanacak? Hadeş-i Şirkin Bahri Müslüm'de biraz öz yapacağım inşallah kulu uzun olduğu için. Ramazan ayını görerek başlayınız, görerek ithal ediniz. Yine bana yapmak oluyor. Li ruyetihi. Rüyetiyle, görüşüyle. İslam'ın asıl olan nedir? Ayın görülmesi. Ayın görülmesidir. İslam'da oruç, hac gibi ibadetler ayla bağlıdır. Yani kameriye ay dönüyor bunlara. Yılbaşı Muharrem'dir. Bununla başlar bunlar. Ayın Dünyamızın çevresine bir defa dönmesine bir kamre ay deniyor bana. Ay Dünya uydusudur, yani döner. 29 en çok 30 var böyle. 31 olmaz, 29 olma ihtimali var. Yanda şu fark var. Yani Allah Teala o güzel beraber ne yapmışsa en güzel odun odun bakın En güzel odun eğer Ramazan ayı bu şemsi güneş yığında göre olsaydı, belli bir ayda olsaydı, mesela Haziran'da, Temmuz'da olsaydı, ne oldu Muhtemelen? Bir defa adaletsizlik olurdu. Kuzey yarım kürede yaza en uzun günlere gelirdi. Güney yarım kürede de kışa en kısa günlere gelirdi bak. Yani dünya iki ayrılmışa böyle Adansizlik oluyor böyle şey. Sonra hep aynı aya gelirdi. Diğer aileler bunların nasibini almazlar muhtemelen. Şimdi kameraya gelince ne oluyor? Her sene on gün önce geliyor. Her mevsime geliyor ve her güne de geliyor ama. Aşağı yukarı 30 küsur senede bir defa devre tamamlanıyor böyle. Yine aynı yerden başlıyor. Demek ki bir Müslümana nasip olsa da bu Müslüman ömürün 30 yılını arada hiç fazlamese ortarsa o kişi ne yapmış oluyor? senin tamam her günlü oruç içmiş oluyor bakın Bir de Ramazanı karşılamak. Bir gün iki gün kala hadisleri de 20 yevme, yemeğini. Diye geliyor al şerbete. Ramazan şerifi bu genelde Türkiye'de bir alet olmuş bu. Ramazanı karşılamak diye. Pekan burada layte kademen ne hadi başı burada. layete kademen de. Lan var sonra işte daha İki tekit var güçlenir burada? Kesinir de Ramazanı karşılamayınız. Bir gün kala, iki gün kala. Üç olursa. Ramazan karşılamayı o ocajız olabiliyor. 2 günü caiz onlar Ancak bir kimse oruçluyorsa devamlı. Mesela bir kişiye deyin ki ömrü boyu devamlı peşini e oruçla peşine e mevlidir. Ramazan cumaya geliyor. Bu kişi oruç tutabilir. O günkü Ramazan değil, onun muz orucudur bu kişilerin. Bu tabiri bunu. Acaba neye Ramazan'a karşılanmak doğru değil muhteremler. Peygamberimiz Aleyhisselam adı Bu Hatem ve son peygamber asas Bakın ne yapıyor? Oruç ibadeti oruç ibadeti muayette karışmasın diye böyle. Bunu hesapmayalım böylece. Karşılamak mekruh oluyor bitince oruçlu bayramda haram olamaktan böyle bak. Bu neye benzeyeşine bu? Mesela bir kimse farzlamadığını kıldı. Eğer kişi selam vermeden kalkıp klasa ne oluyor? Bekir olmak derinde. Sevinçleri de gerekiyor. Çünkü selam vermek vacip onu terk ettirirken böyle. Caiz olmuyor bu şekilde böyle. Eğer Oruç'a böyle bir iki gün kadar başlanır, üç gün kadar başlanır, beş gün kadar başlanır, sonra da 30 sene olur. O zaman orucun gerçek günleri belli olmaya karışık gidelim. Yani. Eski ümmetler bu hale gelmiş, eski gelmiştir. sonra gelecek. onun orucu farzdı. Onlar orucu ne yaptı? Oruçlarına bunlar. Yok yaza geldi, işte kışalım da beş ilave edelim. Şöyle böyle yapan demişler. Buna karıştırmışlar. oruçlarını. Aslı özü kaybolur gidip kaybolurlar. şular muhteremler. Mesela Ramazan'a bir gün kala. Eğer başka başka İslam ülkelerinde ayı görülerek öyle kadı kabul ederek bunu orucuya başlamışlarsa Müslümanlık tabii o zamanlar böyle. Çünkü İslam hududu tanımaz muhteremler. İslam'da Kıble'miz bir. Rabbim'in bir. De. Bir aleyhissalat'a böyle bir şey. Böyle. Hmm. Ama bir dedikoloji değil böyle şey. Yani baş İslam ülkesinde ay kesinlikle belli oluruz kesinleşirse şunu uyabilir. Nitekim göz onlara mesela. Biz Arafa olmadığı gün Arafa çıkılıyor. O zaman hac olmuyor aslında ama. Eğer o kabul olmasa. Yani onların ki yanlış olsa eğer Allah'a kalkmama kabul değilse Haş olmuyor zaman, yılın haş olmuyor zaman. Hacin günü arife günüdür. O farz o gün ama böyle. Şimdi gelelim inşallah orucun farzını bilen bir de kerimeye. kelimeye. Tabi hep öz yapma çalışım inşallah. İsmarayım. Ya öylezin amanı. Eğer bir ayet-i kerimede bize bir emirleri varsa ayet böyle başlıyor. Ey müminler ve iman edenler Allah'ın hitabı bu. Ne anlama geliyor? Yani dikkatleri şekilde yani bir dikkat veriyorum. Uyarı geliyor. Böyle. Geliyor. Arkadan ne emri gelecek? Biz sayım kendimizin diyor muhtemelenler yani şu çağda yaşamadığımız günlerde ayet-i e canlı ruhumuzu sezemiyor muhteremler. Düşünün ki bu ayet geldi geldiği günkü durumu, ayet-i geldiği anda peygamber bunun yanındakiler tevkiler yanındakiler peygamberler. Eshabım, Rabbim gönderdi ve ayet okuyor böyle şey. Hem orada bulunan Müslümanlar, sahabeler koşuşu alışverişler. Koşuyorlar ve'nin soğuklarında, kim devrisini biniyor, köderek oraya buraya gidiyor, ayet okuyor böyle. Ya eyyüelezine amenu, okuyunca pek kulak veriyor. Ey müminler, Allah'ın benim olup ben. var. var, bir ilk, Allah'tan bir yeni bir emin ilahe var bu şey, şey? Yani gerçekten aynı duyguyu bizim bu anda duymamız gerekiyor bir zaman böyle işte. Yani Kur'an-ı ne zaman bu ayet-i geldi mi, ey müminler diye, orada hemen bir kulak kapartamak derim. Arrakadan Mevlam emri bildiriyor şimdi. Önce uyarıldı. Ey müminler! Dikkat kesildi. Kulak oraya verildi. Herkesin bir şeyini bıraktı. Bakın ne ilahe emri ne var bakalım. Kütübe aleyküm sıyam. Üzerinize oruç farz kılındı. Yazıldı yani. yani yazı artık kesin bir yazıldı farz kılındı yani oruç. Bu ayetin tabi oruçmak farz değildi. Başka oruç filan vardı. günlük şunda bundan filan vardır Ramazan oruç fars değildi. Ve bu üzerinize sıyam oruç farz kılındı. Arapça savum sıyam denir oruca. E, savum bir şey tutma anlamına geliyor böyle. Bu tabi sözlük. Ve de şerif anlamı var. Yani ağzı şey tutmak gerekiyor. Müşterattan. Kema kütüvalenim kabliküm Veyhan biliyor, senin öncekilere de oruç farz kılındığı gibi, size de farz kılındığı. İbadet eden bazılarının hikmeti bilinmiyor. Mesela, hac emrede sahi etmek vardır. Safa ve arasında. Niye orada sahi ediliyor? Efendim bunun sırrı bilinmiyor. Hem hacı anamız gitmiş, onu bir ikna onun tabiri değiliz ama tabirler. Biz onun değiliz. Bunun sırrı merde bildirmiyor belki. Vaciptir ama. Şimdi oraya gelince bize böyle oraya hikmetini bildiriyor şimdi bana. La alukum tetakun işte bu. Buradaki lam, la lâ alukilam nedir? Lamet ta'allil deniyor. İlleti hikmetini bu. Acaba oruç niye bize fazlalık oldu? Yani biz ay dursak, sus kalsak Allah bunun bir yararı var mı? Paşa mı derimler. Ceki hikmetleri Hikmet bu işte. <gülüyor> ta ki oruç sayesinde takva sahibi olasınız, takva olasınız." kökünü vikayeden geliyor ki. süratisi korunma anlamına geliyor, korunma. Yani dünyada gühatan koruma Ardette cehennem ateşinden koruma muhtemeler. İşte bunu yapanlar ne deniyor? Tehva sahibi Tehva deniyor böylece. Demek ki oruç ne yapıyor? Oruç kişiyi tehvalıya götürüyor. Yani dinde biraz daha incelme, biraz daha bilinçlenme, yine biraz işlere girme böyle. Diyor, kişi var ki yine karşıdan bakar. Ben de Müslümanım der. İnşallah öyle demler. Bu neye benzer bu? E, karşıdan denize bakmaya muhteşemde. Sıcak günde, deniz kıyısında, o zaman karşıdan denize bakıyor. Öbürü biraz da kıyıya gider. Ama işe girme korkar. Öbür ayaklarına girer böyle. Kimi tamamen giren muhteşemde? İşte İslam'da bir deniz muhteşemde. Kim karşıdan bakar? Oturur, haram namaz kılıyor. Oturur, namaz kılmaz ama karşıdan bakar İslam'a karşıdan bakıyor. Ee, Hanım oruçlar, oruçlamaz o. Karşıdan bakar. Kızı Kur'an okur, karşıdan bakar. Cema'ya camiye giderler, o karşıdan bakar. Bunun falısı var muhteremler. Bir gün, bir baltacı, odun kesiyormuş, paralel birisine. Baltacı, odun keserken, Karşıdaki evde kişi de Cemal ona bakıyormuş. baltıcı her adı vuruşunda bu da uh, yapan böyle, uh, yapan böyle, ver, yapan vereceğim, verecek, vururken böyle. Baltacı tabii o dönem bitiriyor, akşam oluyor, parayı alıyor. O zaman paralar gümüş, yani demir, madeni paralar. Çıkıyor bu kişi önüne, onun cihaz. Onun yarısı benim. Neden? Ben, sen, ben uh, dedim, sana baktım böyle diye, ben de böyle diye. Olur mu? Olmaz. Ben kadı'ya gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Kadıya e gidiyorlar, durun böyle böyle. Kadık dinliyor, diyor ki o baltacıya bakın beş parayı parası bana alıp parayı. Kadı şeyi parayı salıyor, cim cim. Duydun mu sesini? Duydun. Tam sakın bu kadar böyle diyor. Yani haklı o mu tenhaberler? İşte İslam'a bakan kimsin bu tenhaberler? Yani ne yazdı ki? Evet karşı değil elhamdülillah. Tabi daha betiri de var ama karşı değil ama. Nasip o kadar mutlular. Kime kıyısına gider? Kim yanına ayakkabı çıkarıp, çıkarıp afişe girer? Kimi dizine kadar girer? Kimi dalar mutlular? Ne de tekfurluk, İslam denizine tam dalmak mutlular. İslamı yaşamak yanaferler. Kendini ona vermek yanaferler. Namalda kendi Allah'a Allah kendi vermek İslam yaşamak. Ey yaman maduda. Devamlı oruç? Hayır. Eyyâmen günlerdir böyle. Ne kadar günler? Ma'dudat sayılı günler. Yani şey Ramazan ayeti geliyor. Bir ay günlerdir böylece. Peki ama bir insan hasta olsa ne yapacak Ramazan'da? Yolcu olsa. E günümüzde yolcu tabi kolay muhteremler böyle. Otobüsler, uçaklar, trenler, klima arabalar var şimdi girmesi kolay. Sıra yolda her yerde şehlandıyla lokantada her biçiki var şimdi böyle. Bir de o dönemi düşünelim. As-saadet. Peygamberimizin Ali semazetlerinin vesaam tuttu orucu düşünelim muhterem. Orucu niteline bakalım bakınız. Oruç farz oldu yıl Bedir Savaşı'na gidiliyor bakalım. Hicri 2. yılda Korucu o sene fazlalıklandı, o sene de Bedirre savaşıne Bedir e gittiler sahabeler Peygamberlere. Bedirre gittiler böylece. 120 kilometre Bedirre mi Ama yol yok, çöl, dağ, tepe, şuna bunlar. Yine Ramazan feti'de, yine Ramazanda oldu. feti. O da Ramazana geldi. böylece. 10 gün yol ama 10 gün oteller. O dönemde. O dönemde evden ancak Arap ekmeği var. O dönemde buğday unu çok ama gayet lüks. Çok lüks buğday unu. Yani katık buğday unu. Ancak Arap unu var. O da doyasıya değil. O dönem Medya Münevver'de sebze yok. Meyve yok. Ancak bir üzüm var. Hurma var. Üzüm de vardı orada. Bir de yolcuna gidiyorlar o şartlarda. Düşünün ki deve üzerinde şöyle gidiyorlar. Yanı alıyor mu alıyor? Nasıl suyunu alıyor? Termas yok mu terimler? Yok termas. Ne var? Deriden kaplar. Tulum diyorlar bunlara. Deriden kaplar böyle. O zaman genelde böyle keçi yüzerken bunu tulum yaparlar buna böyle şey. İçi boş kurtulurdu. Ağzından boynundan su doldurulurdu da bağlanırdı. Kullanırken de ayağına kullanılırdı böyle. Bir şeye bağlı yine aşağılarda kullanılırdı böylece. Bakınız bir deri tulumda su deve üzerinde. Derinin üstü oldu zaten kokuyor mü seyirde. Kokuyor galiba. Enoş'e 50 derece sıcakta. O su artık kokuyu ısınıyor, kayna makale gelebiliyor. İftir yapacaklar, ancak o su var, o da kalmışsa yanında, o su var. Yani günümüzde şimdi İftir Vakfendi, onu düşününce, insan utanıyor mu? Utanıyor sana. Bu zorluğundan hatta günümüzde, suyu da beğenmiyor efendim. Yani su için azalıyor günümüzde, Kolalar, şunlara, bunlara, gazozlar he böyle asitli böyle yani zarılı şeyler, zaralı şeyler yani günümüzde su day beyninmi Ekmek var yanlarında nasıl ekmek var? Şöyle kurumuş böyle taş gibi katı katı kas kat taş gibi katlanmış arpa ekmeği vardı. İşte böyle yapıyor sizden kim hasta olursa. Ramazan'da, ev ala seferin ya da yolcu olursa kişi. Füydü Meyyem'in okar, o kişiye kaza gerekiyor. Füydü o kişiye yani adet seyrede vardır. Okar, yani Ramazan dışında başka günde de kişi başka gelir. Bir insan Ramaz'a hasta olsa muhtemelen şimdi. Kole gelelim aşağıya biraz. Acaba ne kadar hasta olsa acaba? Tutması imkansız. Ya da ilaç alması gerekiyor. Aşırı ağrısı var, sancısı var, ızdırabı var. Ya da ilaç almasa hastalığı ilerleyecek tehlikesi var kişinin böyle. Bu da ya Müslüman uzman doktorun sözcülüğü olur, doktor uzman olacak, bir de Müslüman olacak muhtemelen. Ya da kişi bunu, kendi deneyimle bilecek kişi bunu. Bakacak ki oruç kişiler, kişilerde, hasil kalıyor kızı kişi bu şekilde görecek. Ne yapacak bu kişi? İleride kısa günler iyi olunca bu yerine kaza edecek muhtemelen. Oruç, oruçtan bu şekillere bir de yolcu da, yolcu da dediğim gibi günümüzdeki yolcu koşulları çok da kolay muhteremler. Ama buna rağmen, buna rağmen bir insan yolcuya çıkarsa Ramazan ayında, 90 köyü aşağı yolcuya çıkarsa kişi tutmasa günah girmiyor. Tutarsa ne oluyor? Tars-ı çok muhteremler. Neden? Neden? Bir kişi Ramazan sonra kaza etse bile Ramazan sevabını bulamıyor muhtemelen bak. Allah'ın muhtemelen bak. bir gerçek muhtemelen bak. Şu bir gerçektir böyle. Namaz bile. Bir insan eğer namazı, bir insan namazı normal vakitinde kılarsa. Ezan okudum mesela namaz vakti girdi. İşte 5-10'daki insan bile kişi namazın normal vakitinde kılarsa... Namaz daha tatlı kılınır, daha fiizli olur, daha koyulur namaz vereceğim. Geç kalırsa artık ikini yaklaşma öyle kılınmış tabi vereceğim. O zaman ne olur? Acele ama sıkıştırayım der. Ama aslında kendisi sıkışır muhtemelen. Gönlü sıkışır, gönül daralır, huzur bulmaz. Neden acaba muhtemelen? Bakın bu hikmeti şimdi muhtemelen. Bir yörede, bölgede namaz mahdiye geldi mi o bölgede kim bilir kaç bin kişi onda namaz kılıyor onda. Köyde, kasabada, ilçe yerinde, şunda, burada, o yörede kim bilir on binlerce kişi daha fazla kişi onda namazlar. böyle. Evinde, iş yerinde, tarlasında, bürosunda, büyük camisinde namaz kılıyor erkek kadın kılıyor O anda ilahi ramu açılı oraya Bir genel bir durum var namazlar. Böyle, namazla böylece. Ama Vakti artık geçmiş, geç kalırmış, namaz artık kılırmış. Ancak o tek tek kişi kalmışlar böylece. Ondan bunun tadı tavı gidiyor muhtemelen böyle. Oruç da bunun gibi adı cemaatimiz. Oruç da böyle bayramı sıra kazayan olur, oruç borcu ödenir ama hem daha zor olur, tatsız olur. Ramazan'a benzemez, hem de sevabı azalır. Ramazan oruç tutmak kimlere farzdır? Buna i̇şte bakalım inşallah. Tabi kısa kısa yapma uğraşıyorum. Buna da alın bu konuda. Ramazan'ın farzun, Ramazan tutmak farzdır. Eda'ın ve kalla'ın evvela. Eda'sı da farz. Eda'a yani vakti yapamamışsa, kazası yine farz. Farz düşmek istedim. Bir şartı İslami. Şu şartla diyor. İnsan o kişinin Müslüman olması şartıyla. Demek ki oruç ancak ki Müslümanlara farzdır. Müslüman oruç farz değil. Ve akli bir de akıl olma şartıyla akıl olmayan yani akıl hastalığına oruç farz değildir. Vel bulugi bir de büyük ermek şarttırmında. Bu bir şart yoksa oruç kişiye faz olmuyor. Bir dönüşen daha koyuyoruz bu kadar buna. Bilhücebi, limhü esnebilar harbi. Bir insan İslamlara, Müslüman bulunmadığı bir diyarda. Mesela Çin'in böyle bir kıyısında kişi mesela Müslüman tanışmış, görüşmüş, uyarılmış, Müslüman olmuş. Ama o anda orucu bahatini ona da, Bilmiyor bunu kişi bence. Yani bu şekilde Müslümanların bulunmadığı bir yerde İslam'a gelen Müslüman olan kişi, oruç ibadetin fazlasını bilmeseydi, tutmasa, o bundan alakasız soru olmuyor muhtemelen. Namazı bunun gibi bir şekilde <gülüyor> Demek ki orucun fazla olması için bir kişinin önce Müslüman olması. İkincisi akıla mı akvermesi, üçüncüsü de büyürmesi, bunlara farz oluyor. Faz bunlara bak. Oruç'un anlama geliyor şimdi. Şirah şeran yani, esamü ve tebekli ve bel belvadi. Oruç anlamı geliyor böyle diyor. Yemeyi, içmeyi ve cinsel ilişkiyi terk etmek. Minel fecri ilel gurubi. Fecir vaktinden akşam edene kadar, güneş batışına kadar. Orucun vakti bu bakına şimdi. Orucun vakti saate değil. Fecir. Takvimde imsak yazıyor. Ne anlamına geliyor muhtemelen bu? İmsak, tutma. Oruca başlama anlamına geliyor. Yalnız Takvimdeki imsaf vaktinden az evvel oraya başlarsak daha garanti olur muhtemelen böyle. Eski takvimlerde, aşırı iki 25 dakika öncesine kadar imsaf vakti daha önce olurdu. O zaman sala verdiğim ilerlerden ondan sonra okurur muhtemelen. Buraya bir temkin deniyor. Yani ihtiyati bir zaman vardı burada. Neden böyle yapmış ne gerekmiyor acaba? Asırlar için zaman yapmışlar. Neden böyle yapmış acaba? Şimdi orucunun başlaması biliyorsunuz. Ne ile başlıyor? Feciz Sa'dan diyor. Feciz Sa'dık. Gerçek fecir. Nedir bu? Güneşin üst kenarı doğu görünmeden önce. Biliyorsun dünya battan doğuya dönüyor muhtemelen. Dünya böyle. Battan doğuya dönüyor. Önce doğuda güneş doğar, sonra batı doğar Şimdi dünyada bir ülkenin yaşadığı göre güneşe 10 derece kalınca güneşin ışığı ufka yani atmosfere yansır mı? Buna Kur'an'da geçiyor. Demek ki dünyamız ne yapıyor? Dönüşün, dönüşün dönüyor etrafında. Battan doğuya doğru dönüyor. Güneş bir yöre halkına, tabi devamlı güneş var dünyada. Güneş bir yöre halkına, bulunduğu yere, güneş onlara 17 derece, biraz 3-60 derecedir daire, gün derece kalınca güneş atmosfere ince gibi yansır. Hatta önce nokta gibi, üçgen şeklinde yansır. Yani güneşin ışığı dünya aksinemez anda. O yöre aksinemez. atmosfer vurur. Özellikle oksijen gazı da buna çok parlak şeffaf oksijen gazı. Oksijen gazı oraya vurur. Önce uzak olduğu için nokta halinde çizgi haline gelir. İşte çizgi haline gelmesi o menü derecede oluyor. Şimdi İslam ile arasında acaba Hemen o zaman insan başlıyor, az genişlemesi gerekiyor, Gerek tabi. Bu işi ne yapmışlar? İtiateyen asırlarca ilk çizgiyi kabul etmişler, Oruca başlangıç olarak, namaza girinceyse daha genişlemesine. İki derece sonra yani 10 derece 19 derece yaklaşıncaya olunca bu defa tamam o beyazda genişler Genişler. Yani bu işin. Bu konuş şu bakımdan girdim muhtemelenler. Oruca başlarken imsaf vaktinden elden gelene kadar beş dakika önce yeme içmeyi bitirmek gerek muhtemelenler. Orucumuz bütün ulaman müşehitlere göre kesin olması için Batışı da ileri grubu güneşin battığı yer. Güneşin güneş üst kenarı. Bulunduğumuz yere, bulunduğumuz yere eğer batı kısmımız açıksa düşse ya deniz sonrası üst kenarı ufuda kayboldu mu orucun vakti bitiyor iftar başlıyor muhteremler. Bu da nedir? İnsanların bulunduğu yere göre yani bir insan orucuna başka yerde başlayabilir iftar gelince bulunduğu yere bağlı muhteremler. Şimdi örnek olarak mesela Türkiye'mizde, batıda, İstanbul'a diyelim bir kişi o gece gece imzalatına kalktı başladı. Sonra kişi o gün iş çıktı, uçağın doğuya gitti. Uça doğuya gitti. Arada bir saat saklar göre. Bu kişi ne yapacak? Doğuya gitti, o gün iftiharını İstanbul'a göre bir saniye başlayacak. Bu kişi ne oldu Şimdi. Orucu doğudan... ...bir saat sonra başladı... ...onun bir orucunu açtı... ...bir saat önce açtı... ...iki saat orucu kısa olma okudu... Aksi olsa... ...ama doğudaki oruca başlasa... ...tabii İstanbul'dan bir tane önce başlıyor... İstanbul'a gelecek... ...bir saatte geç akşam olacak şimdi orada... ...iki saat o... ...geç olmuş oluyor... ...demek ki bir Müslüman... ...orucdan nerede başlarsa... ...oraya göre İtiraf yerde oruç Eğer bir insan daha Batıya Avrupa'ya girse Amerika gidersin de olacak oruç muazzam uzuyor mu kısalıyor, kervar uz uzuyor bu şekilde. Meaniyetin bir de orucun oruç olması ne gerekiyor? Meaniyetin niyet olmakta şart mıdır niyet varsa? Mesela bir kişi genelde oruç tutmayan bir kişi ya da Ramazan dışında bir Müslüman gece yemek yemiş, yatmış. O günde işi acele oldu. Oraya gitti, buraya gitti. Acil işleri oldu. Hastası oldu, koştum, bir şey yemedi kişi. Akşamız aklına geldi ki ben gece yemek, bir şey yememiştim bugün. Oruç olsun da olur mu? Olmadı. Niyet olmadı işte bakınız. Niyete şarttır. Min ehliyi ama burada niyete Niyeti eğil olanlar niyeti geçerli burada. Niyeti eğil değilse geçerli değil. ve Kim bu niyeti eğil olan da Müslüman bir Müslüman. Demek ki bir gayri Müslüm, Hristiyan yağıdı, putbel, ateist. İnançı sabuk olduğu halde oruç niyeti orucu oruç olmuyor teremler. Oruç olmuyor böyle. Bunun bir yarar olmaz mı? Olur. Dünya yararı olur. Yani sağlık açısından bunu yararını görür. Ama sevap olmaktadır. Demek ki ancak Müslümaniyeti geçerli. Akılın bir de akıllı kişinin niyeti geçerli. Bir akıl asası aklı vermiyor. Duyu niyet etiklerini yet diye böyle niyet ettim muhteremdir. Aklı şarttır. Burada büyü vermek şart değil. Orada başlamak için mutlaka Orucun farz olması için bölüğü şart. Farz olması için. Ama bölüğü ermemiş uçta mi? Tabi orucu oruçtur. Sıhhatı muhtemel. Bu şart değilim. Tahirül min hazin ve nifasin. Bir de kadınlarda oruca başlaması için, yetmesi için de onların da adet günlerinden, nifasından da temiz gülemiş olması şart Mesela bir kadın insan vaktinde baktı ki o gün yıkanması geliyor. Gerekiyor. Ama o anda baktı ki, mesela pamuğuna baktı ki, henüz daha renkli daha pamuğu. Sarımtırak olsun, kırmızı olsun, pembemsi olsun, renkliyse gene devam ediyor adeti. İki saat sonra mesela kesinlik icabında. Niye dediğim başlayayım şey o Olmaz bakalım. Yani oruca ne dediği zamanda o anda temin olması şart. Yıkanması şart değil ama. O anda temizlenmişse yani halis biraz çıkmışsa temizlenmişse yıkanmadan oruca başlar. Hatta bir insan yıkanmaya gereken halde bir Müslüman Yitirem olmuş hepsine münaseb olmuş ki böylece. anda kişi e, Yıkamı gereken cüret halinde kişi belki orijine başlayabilir o şey mi demeli başlayabilir ama demek ki kadın temiz olma şarttır bir insan doğanda İslam'ı şarttır Müslüman şarttır ve ne bela gasab i gün evet demek e, bir çocuk Ramazan ay içerisinde bülüğü erse, Ramazan daha bülüğü ermemişti, ta erkek kız, hak etmiyor. Ramazan içerisinde imsaktan sonra bülüğü ererse, ev esleme kafir ya da bir kafir insattan sonra İslam'a gelirse misafirin ya da bir sefir yolcu, kuruşturmayan kişi gündüz vatana dönerse Eftâret fî yevmî ramazâne ya da bir kadın âyetinden teminirse gündüz lezime imsakı imsâkî bakî yedi yevmiyi. kalan gün bunların oruçun bir şey yememesi gerekiyor bunların bir çocuk üzerine oruç farz değildi erkek kız o gün tutmamış oruç ama o gün böyle erdi, böyle erdi. ne yapacak kalan gün bir şey yemeyecek uruş oruçluyor ama böyle. Ya da bir Ramazan Müslüm İslam'a geldi kalan bir gün bir şey yemeyecek. Ya da bir yolcu seferi oruca başlamamış oruçlu değil vatana geldi yani oruçludum ben diye bir şey yiyemedi. Kalan bir gün bir şey yemeyecek. Ya da bir hasta oruca tutmayan hasta iyileşti ama. Hatta iyi durmak için gördüm. Kalan gülümüşleri yemeyecek. Kadın da, eğer günü teminlenirse, kalan gülümüşleri yemeyecek bunlar muhteremler. Bunlar da şimdi bir özellik var burada muhtemelen. İkisinde, İslam'a gelen bir gayrimüslimle sabi arasında. Bir gayrimüslim, Hristiyan ateist, Ramazan ayında İslam'a geldi, Müslümanlar kabullendi, Müslüman oldu. Ne Müslüman oldu? Ramazan 20 sene değil mesela. 20 günü geçti. Ona geri günler kaza etme gerekmiyor. Gerekmiyor. Hatta gündüz imzattan sonra Müslüman olduğu gün o de ona kaza gerekmiyor. Her şey günü farz oluyor sanki. Çürük topunun gibi. Bir çürük de bürü erdiği günü Geçmiş günlerini kazanmak gerekmiyor. Ancak gelecek kazanmak gerekiyor bunlardan böyle. Demek ki akıl hastasına oruç farz olmuyor. Ama hastaya oruç farz oluyor muhtemelik hastaya bakınız. Bir hasta yoğun bakımda olsa, komada da olsa, baygın da olsa, ağır hasta olursa olsun ona oruç farz oluyor. Ne var ki diyor bunda... ...onun tutulması farz değil ama... ...orucu farz... ...edası farz değil ama... ...orucunun hücubu deniyor bana... orucu aslı kendisinden farz... ...ama edası farz değil... ...ama sağlam kişiye... ...orucunun hem hücubu farz... ...hem edası farz o günü... ...kaza haram oluyor... ...demek ki bir hasta... ...yoğun bakımda da olsa... ...komoda da olsa... Hastaya oruç fazla oluyor. Ama hem atması fazla olmuyor. yine de buna kadası gerekiyor, fazla oluyor. İyileşemesine ne gerekiyor buna? Yani fide gerekiyor muhtemelen. Gerekiyor bunda. Biraz da bakalım inşallah o yönün sevabına. Gerçekte Allah dostları geleceği Ali'ye, yani Mevla'yı sevenler eee sevap beklemezler zaten evvelce. O bize Allah kulluk etmek aslında. Muhtemelen. Yani en tatlı bu aslında. Muhtemelen. Allah kulluk etmek bari. Bir Allah dostu namaz kılarken bana bir tanıdığı geliyor, ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Rüyanda bir yer gördün de onu için ağlıyorum. Mesela bakalım diyor. Rüyamda dedi ki bana diyor, şuranki cehennemlik. Boş olayıvat ediyor. Ne de bana senin için de berdet Bu Allah nasıl gülümseyiyor? Cehennem de Allah'ın mülkü cehennem Allah'ın mülkü verdi ben dinle cennete merakım, yine korkuyorum ben diyor. Bana Rabbim gerekiyor efendim. Allah'ıma aşıkım böyle diyor. Yani bana diyor bir peygamber diyor, haber verse, Nese ki şu anda peygamber olsa, dese ki bana diyor, bana vahi geldi, sen cehennem dese bana diyor, vallahi billahi diyor, daha önce namaz koyamak mıdır? Ben Allah'a ben diyor. Allah kulluk edeyim ben verim. Allah diyeneyim ben diyor. Yani İslam'da asıl Allah'ın müşahısından beklememek, yani beklentisiz beklentisiz ve yapmak. Bir anne, bir baba çocuğuna bakar. Yani çocuğu çirkin de olsa deme, çünkü kötüüm de olsa, çocuğu sakat olsa yani başkaları bakarlar. Hani onlar hiç şey yani. Buna da bakılır yani bu? İnsanlar mı bu derler? Mi? Ama anne baba ne yapar? Çocuğun ne olursa olsun ona böyle canla bana bakarlar. Yani ileri de bu bana bakar yardım eder değil baktım. burada böylece. Yani şu sağlıklı olsa belki bu bekinde olabilir. Yani yaşlılğında bana bakar diye bekinde olabilir belki de. Düşünün ki çocuk kötügün çocuk, kötügün çocuk kime bakamayışıyor böylece. Ölü olduğu halde ona bunu bakarlar işte muhtemelen cemaatimiz. Yani aslında e, sevap da beklentisi olmaması Elhamdülillah. Oruç değil ya? Allah'ı açtırmak kendine böyle. Ama yine tabii sevap inşallah gene okuyormuş hadaşı yerden inşallah. Hadaşı yeri Buhar ve Müslim'de. Men sâme ramallâne. Bir kimse ramallâne tutarsan. İmanen ve ahtisaben. İki tane burada şarkı diyor. İmanen ve ahtisaben. İmanlı. İman soruşturmıyor kişi. Demek ki bilinsiz, körük körüne of oh, mofla, oh, of Ne yazık ki insanlara var. Öyle insan da var kişi. Bilecek. Daha Ramazan gelmeden Of zaman başlıyor, of da helal girerse Ramazan geliyor ya şimdi yani şimdi zamanı mı bunun be? Tam tatil edecek, şunu bunu yapacak. Siyahım başlar efendim. Ramazan'a kalbalkan gece kısa gecelerde, hüküse alamam geçti, yatmış kişi, gözleri kaşılıyor, mide şişir yapmanın mi yapmaların tabi kendisi, işte zor olsa oturur, ondan sonra günü üzerinde başı ağrı, şişinlenir, ona buna kızar, şuna bunlar ama işte borç sahibi borcunu öder mu Borcunu öder. Bunda günah cennet yanmaz. Ama fazla bir şey alamam da tehdimler. İmane inanır böyle. Allah'a bağlanır böyle. Bilinci olarak, vahdisiyle ilasıyla Allah'tan bunlara karşı biriktirerek yani kimseye getirip yapmayarak kufürlemek müzembi. O kişi bir af alıyor. Hangi matekal Ma bir Geçmiş günahları. Geleceğe karışmıyor baklardı Geçmişler ne? Afoluyor. Demek ki ha, ne kadar gün afoluyor acaba? Şimdi muhtemelen biliyorsunuz lekeler. Değil mi? Lekeler vardır. Bir çamaşırda leke var. Nasıl bir leke? Kuru toz. Şu, şöyle biraz gidelim ama çamur gelmiş o gitme bu şekilde daha boza beş şey yaptın daha çok yeğir tarafına ne gerekiyor hiç olmazsa soğuk su yıkaması gerekiyor çamurum o da su gerekiyor Başka bir leke soğuk su olmuyor sıcak su gerekiyor. Daha ağır leke var sabun gerekiyor deterjan gerektiriyor. yok efendim alkollü gerektiriyor. bir şey gerekiyor Demek ki günahlarımızdan bu seremler ne kadar ağırsa Kasmetli ise pisse günahlarımızda, ona göre oruç gerekiyor, ona göre istiğfar gerekiyor. Günalara göre. Her insan kendini ver bir motarendir. Birle böylece. Günah işemişsiniz mesela değil mi? O anda nefsi uyumuşsuz, şeytan uyumuş. Günah işerken zekir eşlemişsiniz motarendir. Bu işi ne yapalım? Azac mahkememiz elhamdülillah. Bakın Ramazan ayı elhamdülillah bizim bunlar için bir Allah rahmet lütuf keremi bizim için bence. Yani oruçlanın inşallah da tutmaya çalışan böyle iblas olarak. Yine hadis-i bu hadis-i okuyalım inşallah. Bu da Buhari Müslim'de. Özetleyen bu işte ulaştım. Zaman kısalıyor. Adem oğlunun her ameli kendisi isimdir. Lehu. allah Teala buyuruyor. hadis Kutsi. Hadis-i Şerifadır. hadis Kutsi. hadis Şerif, peygamberin sözüdür. Hem anlamı, hem kelime, sözler peygamber aittir. Kutsi hadisi ise anlam Allah aittir. ilan Peygamber e kan verilmiştir. Ama sözler peygamber e aittir. Ayet-i Kerime değilse Hemsem anlamı Allah'a itiratı kerimede. Burada Mevlana buyuruyor. Ademoğlunun her ameli kendi yara menfaatı işindir. İlle sıyame ancak oruç bundan farklı. F oruç ancak benimdir. Bana ayet diyorlar. Diğer ameller bazı amellerden mutayemler İnsan nefsi de zevk alır. Örnek mesela Hacı Emre'ye gitmek böyle. Kişi türbelere falan gezmeye gidiyor. Şunu falan yapıyor böyle. Siyahete gidiyor. Bunlar nefis hoşlanır bunlardan böyle. Zevk alır bunlardan. Ama oruçtan nefis hiç ama hiç zevk alma muhtemel. Hiç Her öğleden sonra acıkır. Tabi şeker düşüyor oranı düşüyor kamda insan acıkır, kişi işte hassi gelir, başı ağrır, hatta sinislerinden bozulur. Nebi buna hiçbir zevk almıyor der. Bunun bir anlamı da şu şimdi, Allah biri oruç bana aittir. Allah'tan başka, insanların tapındığı şeylerine, taşlarına, hinkine, putlarına, her şey yapmışlar. Tören yapmışlar, sayı duruşu yapmışlar, Sezgi yapmışlar, hatta kurban kesmişler, tapındık insanlar. Ama hiçbir putperest tapındığı putuna oruçlamıyor bakın yanda bak. Hiçbirine benziyor. Veram biri oruç bayatir ve ne edebi? O halde onun sehabında ancak ben vereceğim Allah bir motirler. Buna çok dikkatli bir nokta moter bak. Veram biri. Oruç ancak bana aittir. Onun sahabında ancak ben vereceğim Mevla buyuruyor. Nasıl olacak bu? Yani melekler bunun sahabına karışamıyorlar. Oruç tutuyor değil mi? Ortu yazılıyor. Açık çekme ne yapın. Açık yapın. Yazılmıyor İşte mahşer gününde midan başına teraz başına geldiğimiz zamanlar İnşallah oruç onu kurtaracak müteahhidler. Ya da açık şey bu müteahhidler. Açık. Ben buraya meleklere yazmayınız karışmayınız bana. Karışmayınız. Oruç bana ait. Ben tutulur. Ondan sonra ben vereceğim. Karışmayınız. Oruç tutulmuş bana Eğer bir Müslüman orucunu seve seve, canan tutmuşsa, haramdan sakınarak, günahtan sakınarak tutmuşsa müteahhidler. Çünkü üçte oruç vardır. Bir oruç vardır ki ancak mide edip yeri o meşgaden kalır, geri kalır. Eğde mesela kalır böyle şey. Ama yüzü haramda, dili yalanda, gıybette yani herkidir yapıyor kendisi. Bu oruç neyemez Mütte'ye abone ol yani Hayvansal bir oruç. Sırmide aç kalması bu. Şey. Oruç nedir? ...bütün organların, duyguların... ...duyguların da... ...urutmasıdır böyle. Uruşuyken... ...dille uğurtacak. Yalan konuşmayacak, gıybet yapmayacak... ...gevederek yapmayacak... ...göz harama bakmayacak... ...kulak müzik dinlemeyecek, yalan dinlemeyecek... ...yapacak bunları. Bir Müslüman... ...dünyadayken orucunu ne kadar... ...güzel tutmuşsa... ...bizan başta geldik elhamdülillah... Sehatlar kondu. Onlar belli sehatlar. Kondu, kondu, kondu. Günah kondu. Yetersiz ama. Yetersiz. Kul titriyor. Ciğerden batırıyor. Saçıyor. Kul titriyor. Ben de Rabbim oğlum bakalım. İşte orucu ne var? İşte filan şu zaman Ramazan ayından. Birinci orucu. Birinci orucu. Ne kadar bunu sabir ya Rabbi? Mesela dedim ki koyamakta bir milyon ton mesela örneğin. İkinci günü 5 milyon daha eksilmiş baktığında. Üçüncü günü 5'te sona eriyor. Dış nota bize geldi. İniyor. Eğer Allah Teala bir kulundan razı olmuşsa bakmalar derler. Allah'ın kula razı olmuşsa Mevlam, yani kul ona dilenmiş, çabalamış, şey yapmaya çalışmış, bir de bu kul orucunu biland tutmuşsa, tutmuşsa işte mahşerende Acı çekmüteler var. Sağ burada beni değil. Ben burcak ya. Koyamak şu kadar sahibi. Koyunca acay, oturacak tabiisi. Şey. Ağır girecek. Kıyamuteler. Ve siyami cünnetin oruç kalkanı buyuruyu Peygamberiz. Hadi olarak. Oruç kalkan. Bir kalkan muteler. Eski harpte gelene bir yelek. Ceket ya diyele bu şekilde. Zühr ya yani ne de dediğimiz çelik. Kırıştan kişi, koluyan oktan. Oruç kalkan. İnsan dünyada bir kuruyor, cehenneme atışacak olayı yaşamadırmı? Yemin sahibi hadi Sizden oruç olduğunuz gününse biriniz bakınız, felayirfuz veya yeshap. Bu ikisine bakın. Sen biriniz oruç olduğunuz gün, Ramazan olsun diğer zaman olsun, felayirfuz refes yok refes. Nedir refes? cinsel ilişki olmadığı gibi onun altyapısı da yok. Cinsel ilişkilerin altyapısı da yok. Hatta cinsel yokmuş konuşmak yok. Konuştuklarım böyle. Yani kadın şey konuşmamaya gerekiyor bu arada. İkincisi, velayeti i khab tartışma, gürültü yapma. Bu da yok. Şimdi neden acaba bu ikisini burada özel zikredik ikisi acaba? Neden acaba? Gerçekte oruçtan kişi o anda meleklere benziyor. Melekler yemezler, içmezler, elemezler, hedermezler melekler. kişi de bir şey yemiyor, içmiyor, geligadı yaşamıyor onda işte o Yalnız ne var şey bu arada insanlarda, tabii insanlarda çehbet var, bir de gazap insanlarda bir. İkisi tehlikeli. İnsan birden parlayabiliyor, biliyor, Bakınız. Demek ki bir Müslüman bu ikisine de hakim olabilirse, hani şehvetine, yani haram bakmayacak, gözüne bakmayacak, ona yaklaşmayacak, böyle bir şey konuşmayacak, bir de kızı bağırıp şarmak yok. Yani evinde, eşinde, çocuğuyla dışarıda. O ama gerekiyor. Se insan behadun ev katilü felikul inni sa'im. Peki ama başkası buna çatarsa ne olacak? Başta buna ağır söz söyledim. buna kavga etmeye kalkışıyor. Bu ne yapacak? Fel kul, inni sayımı yapacak. Yani Deseyim ki, hadi ben oruçlayayım. Ben oruçlayayım ben. Karşıdaki hakaret diyor, bağırıyor. O bunu cevap vermeyecek. Bu kavga etmeyi isteği etmeyecek, yapacak. Ben oruçlanmayacağım bu şekilde. Ama ümeyeceğim bu taraftan. Bu oruç ne olur işte, bu ruş gerçek oluyor mu Bir de Ramazan'da sahurak kalkmak mutlunda, sahur vakti kalkmak? Sahur seher vakti yemek yemeye denir sahur. Seher vakti nedir? Gecenin altta biri kalınca ona seher, vaktidir, seher vakti. Güneşin aşırı mezanıyla imsak arası ama güneş dolu de değil böyle. O aşırı mezanıyla imsak arası altıya bölün altıncı bölümü o seher vaktidir. En değerli vakit seher vaktidir böyle. Bu Aleyhisselam adetleri tesehharu feynine füsturu berekete. Sonra kalkınız, soğuk yemeni yiyiniz, onda bereket vardır buyuruyor peybim. Onda kalkmak seyir vakti. Kalkmak onda. Bir insanın gece yiyip yasa, tutsa olmaz mı? Olur. Olur olmaz, denmez. Olmaz, denmez ama az örnek verdik ki yani mizan başında sahabı azalır. Yani bile bile Sevaptan fedakarlık. Ama o gün olacak mahşeye gününde insan bir zerreye zerreye beri can verecek, bir zerreye beri. Bir zere daha olsa bile, yani. O gün beri şey yapacak. Demir eline geldiği kadar savuruyor, kalkın mutludur der. Savuruyor, yemeli, yemeli. Tabii orada kişi yapabilirse mesela aptuz olsa, insan iki, iki yata namaz bulabilirse. O an tevcudumuzda kılıyım saklar. Tevcudu konabilir. O anda isteyebilir mesela Kuran-ı Kerim okur. Bir kadar zikri yaparsa Nur Hüsnü'ne Nur Hüsnü'ne verileceğim. Nur Hüsnü'ne verileceğim. Yani şu ayda inşallah daha çok kazanç ele etmeyi çalışalım muhteşemler. Biliyorsunuz esnaf pandemene giderler mesela. Değil mi? Fuara giderler. Uzak pazarlara giderler muhteşemler hele böyle panayırlarda fuarlarda tabii gece de iş olduğu için ne yapalım ki bir Kişi tezgâhın altında uyur orada az uyur bile. Rahat yatmaz bile. Neden biraz daha fazla kazanayım o zaman. diye zaten. Bir de inşallah ne yapalım. Oruçta burs yapamazlar. Mağrur burs böyle. Bir de orucu açmak müteremler Mesela bu arası müddetleri hala temrin hurma ile açmak. Azıcık özü yapıyorum vakit daraldı. En eftali süret olanı hurma ile iftar etmek muhtemel farkımız. İftar, hurma ile varsa. Fel-i yoksa ne yapacak? Fel-i Tül mail o zaman e, su ile muhtemel. Su yoksa suyla yerde aman oluyor falan falan. Onun için böylece. Demek ki imkanı varsa müslümanlar hurmeyle böyle. Bir, iki hurme, üç hurme mesela. Şimdi bazıları zeytinle açıyorlar iftarı, tuzluyla. Tuzlu diye tatlı var mı Tatlı böylece. Tatlı neden var adam? Genelde o anda insan şekerle düşüyor müslüman böyle. Helikinden sonra işte harcılı gelir böyle. Acıkma gelir. İnsan gelir. Bu nedir? Şeker düştü mü hem sana acıkır hem sana halsiz gelir. Şeker düştü zamanlar. Bu işin kişi bir uğruna aldı mı icabında başka bir tat aldığım kişi oluyor. Hemen şekerim normalleşir. İkisi bir canlı geliyor. Demek ki tuzu değil, edeyim. Tatlı muhtemelen. Bir de insan ne kalıyor? Oruşuyor. Susuz kalıyor beden. Sus İkincisi bir de bak su almak mı? Değildir. Su almak gerekiyor. Bir daha da cemaatimiz Ramazan'da biliyorsun mukabele okuluyor. Taburuşa fuküli bir gerek var ama ona girmeyen tabii şu anda. Bir de Ramazan'da mukabele. Mukabele karşı oturmana mı gelebilir? Oturmana mı yani Okuyan kişi yani cemaate dönüyor yani arkasına dönmüyor dönüyor. dönüyor, dönüyor. Arkada cemaate böyle mukabele. Bunun aslında nedir? Cebih Aleyhisselam Peygamber her sene girildi. Ramaz'a girildi böyle. Peygamber'e el-Kur'an'a. Hadis-i Peygamber'e bu harim Müslüm'de Aleyhisselam her Ramazan ayında her gece Peygamber'e girildi. Her gece girildi böyle. O seneye kadar ne kadar sure nazi olmuşsa onunla Peygamber'e ve karşılık olun yapardı. Yani Peygamber okur yorarsan dinler. Bir de buradaki müdaresi, dersi yapmak buradaki gerçeği araştırma Kuran'daki nereli böyle işte. Yalnız son sene iki sefer hap verilir o sene Kuran-ı Kenan'da. Son sene seferinde. Şimdi bakın muhtememler Peygamber Aleyhis Peygamber Aleyhis Hazretleri Kuran-ı ile ancak yapabiliyor. Hani yapabiliyor. Ancak Cerbari Peygamber'in muhatabı. Neden muhtememler? Meleklerin unutma diye bir şey yok meleklerde. meleklerde, meleklerde. Melekler nurdur, şeffaftır, unutmazlar böyle Peygamber de olsa bir insan beşler olduğu için unutabiliyor. Unutabiliyor. Onun için peygamberimizi okur, diyorsan dinler Bir de Kur'an'ın derisi yap, derisini. Ahkya bunu, hükümleri okurlar Kur'an'da ki bazı sırları Peygamberimiz Cebrahistan'dan dahi bilirdi. Bazı konuları da Cebrahistan peygambemizden dahi biliyordu muhteremler. Nasıl biliyordu? Mesela konu geliyor, Nuh Kavmi battı. Nasıl battı? Cebrahistan onu dahi biliyordu peygambemizden muhteremler. Cebrahistan'ı gördüm onlara böyle. Şehit Adem'e, Seyir Eğitim'i alamaz selamı? Nasıl oldu o konu, nasıl oldu? Cebrahistan'ı gördüm onu muhteremden. Biler benden. Lütkab nasıl battı? Bunun dayı bilim muhtemelenmiş. Şey dayı biliyor. Yani peygamberimiz Cebrahistan'ı açıklardı. Yaparlardı. Bu oradan kalmadır muhtemelen. Her Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'in karşılıklı bir devrisi anlamına geliyor böyle. Genelde hafızların ama ezri okuması gerekli muhtemelen. Edir okumayınca Hafızın mesleği sünnetli modeller, gidiyor bu şeyler şunu diyorlar bazıları, yüzünü okmak daha sevap. Şimdi tabii işine gelir aldı insanlar <gülüyor> falan. Şimdi bir hafız ezber bakacak mukabele can okuyacak mesela. Nasıl okur bunu ezber hem okuyamaz. Evinde kasa okutmak yok bununla. İşte kasa ne bakacak işte, işte bakacaklar. Bakarken oluyor, her hafta sevabı oluyor. Bir de bunda amaç şu muhteremler, okuyan da eğer yanlış belediği bir yer varsa onu dinleyen uyarırlar. Bir de dinleyenler de ne yaparlar? Ondan yaralanacaklar. Ama bu yavaş okunacak mı? Mukabele böyle yavaş okunacak böyle. E şimdi günümüzde bir kişi üç lira mukabele okuyor. Hele hanımlarımız, genç hanımlar muhtemelen var. mukabelem var diyor. Yere gidiyor. Patırı kötü, patırı kötü, patırı kötü. İlk şey okuması hafızlıyor işte böyle. Ama dinleyenler muhtemelen. Dinleyenler muhtemelen. Bıraklarından yararlanmayı, kelimeyi takip edemiyor da aynısı satırı kaybetmediği satırı. Yani, bir şey yapalım. Öyle okuyor bu şekilde. Bu hiç boş muhtemelen. Ama bu şekilde öyle Yani okuyan... Ağır okuyacak. Cemaatin durumunu bilecek. İşini i̇şte alkanlar var, Yanlış okuyanlar var. E kurban çıkaramayanlar var. Ne yapacak? Duracak arada, bakacak bu h, değil mi? Bu ba çıkacak. Bu z. Böyle konuşacak bak. Bu s'in bak. Ne bozma. Ya Kur'an dersi onun kulağına bereşer. Bunu dinleyen ona tabi edecek müteemmiler. Bir de teravih namazı denir. Teravih namazı Teravih namazı da sünneti ve mevket mazlardır. 20 mevket olarak bu hasil-i mesafiyet icma ile. En büyük işat ona icma adır sahabelerin. Ona icma ile 20 mevket olarak alınmıştır. Teravih namazı da bu da nedir? Ramazan günü ihyadı. Ramazan geceleri namazlardır. Yani Ramazan günüzleri üzeri oruçla ihya ediliyor. Geceleri de 20 mevket teravih namazı ile muhabbetler. Kolay değil. 20 mevket. Yasin'in fazından sonra kındır bu. Bir kişi yasin namazına cemaat yetişememiş. Camiye geldi, teravih kılıyorlar. İmam uyumaz. Gider kenarda yasin fazili kılarlar. Onun ismi imam bu Kalan süre tamamlanır. Ya teravih vakti yasin'in fazından sonra. Yani sonuç kılınır, sonra kılınsın o bu. Yalnız teravih namazı namaz amaçlıdır. Namaz öyle. Amaç geceleri ihya etmek. Camandır mı? Yani günümüzde efendim hızlandırma, jet gibi acele kılma, bununla mı Ama şey O zaman bir şekilde. Efendim işte bu çağımız hızlı çağma, Hızlı bir çağ. Bu çağda yavaş olur mu? Onlara şunu sorma gerekir muhtemelenler. Halit'ta e, hava halimiz doğum yaptı mı? Yaptı. 20 doğum yaptı bu önder? Kaç ayda doğurdu? 9 ayda baktı. Yani, hava halimiz böylece. O günden günümüze kadar bütün kadınların doğum müddeti 9 aydır. Eva'nın bu şeye dokuz ay beklenir mi? 3 ay doğursan kadın. Abi, hormon şu veristir olmazın bunun. Olmaz mı olmaz, Ne olma bakınız mı derler. Gene böyle bir imkan olsa bile mesela ağanın kanına inişinde bunu hormona verilse de, çürü şabülse de olur. Kadın öldür mü daha muhtemelen. Bakın. Neden? Çünkü burada yavaş yavaş büyüyecek ki gelirim yavaş olacak muhteremler. Yani şey böyle birden bildim çocuk ana kanımı kaldırma muhterem, ölü kanımı muhterem. Ölürmezler Yavaş olacak bu şekilde mi? Demek ki çağ değişmekle de, doğal şeyler kızdan durumdan mi muhteremler? İşte namazını muhteremler elinizden geldiği kadar azı cemaatimiz inşallah ısrar namazını. Yavaş kaldıralım o teremler. Bunun bir kötü tarafı daha var, kötü tarafı daha var. Genelde namaza başlayan çoğu da Ramazan namaza başlıyorlar. Yani daha önce Cuma'nı Cuma'ya gelenler bir terabeye geliyorlar. İşte sohbetler, namaz, Kur'an falan derken biraz zevk oluyor bazıları elhamdülillah namaza başlıyorlar. Başlıyor ama ne yapıyor bunlar şimdi? Terem namazında bak hoca bakıyorlar ki hızı okuyor. Bundan öyle öğreniyorlar, öyle zannediyorlar, öyle namaz kılmıyorlar. muhteşem. Bunun için azı inşallah böyle, per inşallah yapmaya çalışalım. allah Teala kabul etsin inşallah muhteşemler. Vuruşumuzu, namazımızın hepsini inşallah. Dillel-Fatiha.